516, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Abdullah bin Revaha'yı azarlaması, evet, Hazreti Peygamber orduyu Mu't Savaşı'na gönderdi, Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin etti, eğer Zeyd ölürse, kumandan Cafer'dir, Cafer de ölürse, kumandan Abdullah bin Revaha'dır, dedi, Abdullah, Cuma'yı kılmak için orduyla beraber yola çıkmadı, Hazreti Peygamber onu gördü, ona, neden arkadaşlarından geri kaldın diye sordu, Abdullah, Cuma'yı seninle beraber kılmak için, diye cevap verdi Hazreti Peygamber Allah yolunda bir sabah vaktinde veya akşam vaktinde yürümen, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır dedi